Normalin sınırları Klinik felsefe sohbetleri Hazırlayan uzmanlar Alper Hasanoğlu Ve Bülent Usta Merhaba, bir normal Sınırları programında daha bir aradayız. Ben Alper Asanoğlu. Ben Bülent Usta. Ee, hoş geldiniz. Ee, bugün aslında çok fazla, hemen hemen herkesi ilgilendirecek e, popüler bir konunun Normal, normal ve anormal sınırları üstünde içinde altında üzerinde dolaşmak istiyoruz. Sadakat sadakatsizlik aldatma aldatılma tek eşlilik çok eşlilik bu tür konularda birazcık beyin fırtınası yapmak istiyoruz. Herhalde Aldatmayan, aldatılan, aldatılmayan insan bu dünyada çok azdır değil mi Bülent? Ee, aslında bu bahsettiğin şeyler önceki programlarda tek eşlilik, sadakat... ...ele almıştık ama ayrı ayrı başlıklar altında ele almıştık. Burada galiba e, böyle konu önerisi de senden gelmişti. Daha genel olarak ilişkilerdeki normali ve normali evet, galiba evet. E, konuşacağız bu akşam. Hı -hı. E, tabii bunun içerisinde bütün o dediğin şeyler... Mevcut. Benim de ilişki deyince saniye konuştuktan sonra aklıma bir tane, bir iki tane film geldi. Birisi Sil Baştan diye bir film. Dinleyiciler muhtemelen izlemişlerdir o filmi. işte beynindeki o yaşadığı aşkla ilgili anıları sildirmek isteyen bir adam. Jim Carrey oynuyordu başrolünde. Bir de Woody Allen'ın bir filmi. Film adını bulmaya çalıştım bulamadım. Orada da filmin sonunda şöyle bir sahne vardı. Bir ilişkiden bahsediyordu ve sürekli kavga eden bir çift. Ee, ve filmin sonunda e, çift e, birbirini kavga etmeleri nedeni de anlayamama an, birbirlerini anlam, anlamamalarıydı. Anladıkları anda e, ayrıldılar. Ve e, ayrılıyorlardı filmde. Ve Woody Allen şey diyordu, onların da talihsizlikleri, birbirlerini anlamış olmaları. Çünkü oradaki ilişkinin dinamayı bazen... ...gerçekten de birbirlerini anlamamaları... ...ya da mesela sürekli... ...kavga eden bir çifti... ...artık kavga etmelerini... önlediğinizde e, o, e, ...o ilişki... E, ...sona erebiliyor... ...çünkü o ilişkin dinamiğinde öyle bir şey var... ...ki onları... O ilişki ilerleyen... normal ediyorsun... Evet, yani orada normal veya normal... ...yani bazen ilişkilerdeki... ...bu tartışmalar, kavgalar... ...ayrılıklar, sadakat... ...ya da sadakatsizlik... Ben sadakatla aldatmayı birbirinden ayırarak düşünmeye çalışıyorum. Aslında böyle bir kelimeyi de buna uygun bir kelimeyi de bulamadım. Her ikisi de biraz şey aslında damgalayıcı kelimeler. Sadık olmayan bir insan, aldatan, kandıran bir insan durumunda olmak. Yani daha en baştan aslında bir ilişkide memnun olmayıp da başka bir ilişki yaşamaya karar veren bir insana e, damgalamış oluyoruz. Ama sadakatsizlik ve e, aldatmayı da yine de e, ben e, şöyle ayırıyorum. O aşkın hallerinde de o şekilde ayırmayı tercih ettim. E, çok kısa bir süre bir ilişkinin bitmek üzere olduğu bir dönemde e, yaşanan e, kısa süreli bir başka bir ilişkinin çok kısa süre paralel gitmesi ve daha sonra e, başka bir ilişkiye geçiş söz konusu olduğu için bunu çok açıkça e, diğer eşle konuşulması ve ilişkinin bitirilip başka bir şeye başlaması. Bunu ben sadakatsizlik olarak e, nitelendiriyorum. O sırada kısa bir süre için sa sadık olmamış oluyor insan. Ama e, çok kısa süre içinde dürüst olarak ilişkisini bitirip bir başka bir şeye başlıyor. Aldatma ise birazcık daha şey geliyor bana. E, kandırmaya daha fazla... E, Benzeyen bir şey yani işte bir ilişkiye başlıyor sonra belli bir süre sonra başka o ya da bu sebepten başka birisi daha giriyor hayatına erkek ya da kadın ve sonra bu iki ilişki birbirine paralel olarak sürdürüyor bir tarafa hiçbir şey söylemezken diğer tarafı da aslında evde mutsuz olduğunu, o yüzden zaten e, bu ilişkiye başladığını filan söylüyor. Aslında her iki tarafı da kandırmış oluyor paralel sürdürdüğü için. E, hiçbir şekilde ahlaki normlarla konuşmak istemiyorum ama kendi etik kurallarıma göre bunun e, çok etik bir davranış biçimi olduğunu düşünmüyorum. E, psikolojik olarak damgalamak da istemem. Böyle ben aşkın hallerini yazarken çok şeyleri de gördüm. Şunları da gördüm açıklama biçimleri içinde. E, entelektüel düzey e, düştükçe sosyo-kültürel eğitim düzeyi düştükçe e, bu sadakatsizlik ve aldatma meseleleri ahlaksızlıkla açıklanıyor. Ee, işte ya da erkeğin uçkuruna zaten hakim olamaması çünkü zaten daha çok erkek aldatır gibi bir doğru olmayan bir yargı var ee, şeyde ise entelektüel düzey yükselip sos sosyo kültürel işte eğitim düzeyi yükseldiğinde de bunun e, psikolojik nedenlerle olduğu ve mutlaka terapiye gidip bu psikolojik sorununu halledip e, kişinin e, terapiye e, ilişkiye geri dönmesi yani asıl ilişkisine geri dönmesi filan şeklinde bir ee, şey hatta ben bugün bile yaşadım bunu bir eşler bizi se seansında ee, şeyde Almanca'da çok hoş bir e, kelime var yani bir sürü e, aldatmak ve sadakatsizlikle ilgili kelime var hepsi hakikaten çeşitli bir şekillerde e, damgalayıcı bir tane kelime var fremtigin e, o da yabancıya gitmek yabancılara doğru gitmek e, aslında e, hakikaten de Ötekine bir başkasına daha az bilinen bir ötekine doğru yolculukta e, o çok bilinenin rutininden e, belki de sıkıcılığından ve belki de artık bitmiş gerçekten o ya da bu sebeple bitmiş ilişkiden bir yabancıya bir başkasına gitmeyi e, hiç de damgalamadan anlatıyor gibi. Başka dillerde var mı? İngilizce'de bildiğim kadarıyla. Yine damgalamayan bir kelime çok fazla yok. Fransızca'yı bilmiyorum zaten diğer dilleri de. Sen ne dersin Bülent? Şimdi onu tabii ben bu damgalanma, damgalama yani şimdi böyle daha önceki programlarda konuştuklarımızı böyle hatırlamaya çalışıyorum. Aşk üzerine de bir program yapmıştık. Ee, ...ve aşk üzerine program... Merhaba iki hatta değil mi? Evet, evet. aşk üzerine, işte sadaka, tekeşlilik vesaire... ...oradaki e, şeyler üzerine... ...ama ben ne zaman böyle... ...aşk üzerine böyle düşünsem... ...aklıma böyle Julia Kristeva'nın... E, ...işi Philip Solars... E, e ...olan bir kitabı... yayınlanmıştı bir söyleşi gibi değil mi? Evet, söyleşi şeklinde... ...oradaki bir sözü böyle hatırlarım... ...aşk çocuklukların anlaşmasıdır diye bir söz söylüyordu ki ee, yer alıyordu kitapta. Ee, ne zaman bu tür ve burada sanki bir tarafıyla mesela aşk üzerine, ilişki üzerine e, düşünen e, psikologlar, psikanalistler şeyler bunların yazdıklarına bakınca karşımıza hep böyle bilinç dışı fantaziler e, ve bebeksi böyle cinsellik diye Freud yan bir şey olacak bu e, cinsellik kökleri meselesine dönüyoruz Ve ilişkide böyle hep yansıtmalı özdeşim yoluyla bu senaryoların, kişilerin senaryolarının yaşandığını görüyoruz. Mesela Engin Geçta'nın kitabında Ortak Yaşam İlişkin diye bir bölüm var. İnsan Olmak adlı kitabında. Orada o kadar güzel tarif ediyor ki mesela erkek ve kadının nasıl birbirlerini aldatma. Mesela kadın erkeği aldatarak aslında ya da erkek kadını aldatarak ödipal bir şeyin. E, ...intikamını almış... ...olduğunu mesela varsayıyor. Ee, kadın ve erkeği aldatıyor. Kadın da, erkek de. Hatta mesela Hı -hı. kadın... ...evlenirken e, çok uyumlu olabil, ol, olabildiğini... ...fakat evlendikten sonra... ...kendisi bir anne... ...ve eş konumuna gelince... E, ...tam tersi... ...tıpkı çocukluğunda yaşadığına benzer... ...annesinin yaptığına benzer şekilde... ...bir egemenlik... E, ...kurmaya çalıştığını... E, ...hatta böyle... ...bunun erkek tarafından da olabileceğini... ...orada şimdi detaylarına gireriz orada... ...onları o kadar güzel sınıflandırmış ki... E, ...Engin Geçtan o kitapta... E, ...ve e, orada iki tane... ...iki şema hatta böyle şemayla gösteriyor kitapta... ...birincisinde gerçekten çocukluğunu... ...tatmin edici bir şekilde yaşamış... ...sınırlarını kur, e, kurabilmiş bir bireyle... ...kuramamış bir bireyin yaşadığı ilişkilerdeki sorunları... ...böyle anlatıyor... Ee, ...ve orada eğer iki tarafta sınırlarını sınırlarını kor, koy, e, koruyabilmişse... ...oradaki ilişkinin çok daha e, keyifli, e, çok daha şey olabildiğini iddia ediyor. Devam edebildiğini. Devam edebildi. Ama diğerinde iki yarım daire şeklinde. Yani orada da mesela yine başka şeylerde baktığımızda... ...kişi kendi patologisine uygun bir şey. Mesela orada... ...bazı patolojiler çok uyumlu olabiliyor... ...bazıları çok uyumsuz olabiliyor... Mesela ...o patolojilerden birisi diyelim... Biri, ...çiftlerden birisi terapiye gittiğinde... ...o patolojisi değiştiğinde ilişki sona erebiliyor... Ee, ...yani aslında o ilişkiyi sürdüren şey... ...oradaki de ihtiyaçları... değiştirmek lazım. demek... ...evet ki... <gülüyor> ...ikisini de e, şey... ...şimdi orada mesela onlara baktığımızda... ...karşımıza bambaşka şeyler çıkıyor... ...senaryolar çıkıyor... ...orada ben mesela ilişkinin normali anormali... mesela hatta şey diyor... ...başka bir Kermberg'te... E, ...diyor ki... ...bazen diyor Pandora'nın kutusunu açmamak lazım. Yani çiftler... ...bir şekilde bir uyum sağlamışlar. Evet belki... ...dışarıdan çok şey gözükebilir... ...sorunlu bir ilişki gibi durabilir... ...ama kendi içlerine bir uyum yakalamışlarsa... ...orada Pandora'nın kutusunu açmanın çok... ...iyi bir şey olmayacağını... ...çünkü açıldıktan sonra bir daha toparlanamayacağını... ...o ilişkinin... Hı hı. E, ki böyle bizim doktora da işte çift terapisi dersi aldığımızda da hocanın söylediği şerden birisi de buydu. Yani bazıdan yüzleştirme her zaman çok da e, olumlu sonuçlanmayabiliyor. Hı hı. Ee, şey e, e, Pandora'nın kutusunun açılma e, meselesiyle ilgili olarak sistemik aile terapistlerinin de çok enteresan bir şeyi var. E, paradoksal bir müdahale yapıyorlar. Palazzole'nin Milano okulundan Palladino'nun e, bir şeydi, 1950 falan. şey 1950'li yıllarda filan şey şimdi çok ciddi bir şekilde böyle işte iki tane çift terapisti e, bir çifti dinliyor orada kavga etmelerine ne izin veriyor ona bağırıyorlar çağırıyorlar falan filan bir ayna e, camlı ayna var aynanın arkasında da yani şeylerin de e, gelen danışmaya gelen çiftler çiftin de bildiği e, iki kişi daha oturuyor. Ee, i̇şte kavga ediyorlar, Man şey de yapıyor, provokat ediyor şeyler, ee, terapistler. Bunlar böyle kavga ediyorlar yarım saat, 45 dakika sonra biz şimdi içeri gidip toplantı yapıp sizinle ilgili kararımızı bildireceğiz diyorlar. Ve e, onları orada yalnız bırakıyorlar böyle yarım saat, 45 dakika sonra gelip şey diyorlar. Bizim sizin için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sizin ilişkilenme biçiminiz bu. Ve siz ancak böyle mutlu olabilirsiniz ve böyle yaşayabilirsiniz. Ne bize gidin ne bir başkasına gidin. Ee, siz busunuz diyorlar. Buna, bu, bu paradoksal müdahalede de e, kişilerin e, kendilerine kızmalarını e, göze alarak aslında hani e, birazcık böyle halk diliyle amyağine konuşursak göstereceğiz olan size. Bakın biz nasıl düzeleceğiz <gülüyor> e, diye e, böyle bir şey yapmalarını bekliyorlar. Tabi artık kimse böyle müdahalelerde bulunmuyordur. Sen onu söyleyince aklıma geldi. <gülüyor> Sen şeyle girdin Kristeva'nın Chris e, <gülüyor> çocuk e, çocuklukların anlaşması. <gülüyor> çocuklukların anlaşması. Evet. Hemen aklıma Edip Cansever'den iki dize geldi. E, a, aşkların çocuk bahçesi neden ömrün çok kısa diyor da. E, <gülüyor> evet, Aşkların çocuk bahçesi e nin ömrü hakikaten kısa sürüyor. Aslında <gülüyor> baktığımızda çocuklukta kısa süren bir şey. Bütün ömürle falan karşılaştırdığımızda değil mi? E yani artık e hayatın 80 yıl falan sürdüğünü düşünürsek ortalama e çocuklukta bayağı kısa olan bir şey. Aşkta öyle şey gidiyor. Çağımızdaki aşklarla ilgili ne düşünüyorsun yani? E sanki insanlar artık aşık olmak istemiyorlar. Çünkü aşık olmak yorucu bir şey. Acı verici bir şey. Ee, çok fazla uğraşmak gerekiyor. Halbuki herkesin zaten derdi başından aşkın, değil mi? Yani bütün gün işlerde yoruluyorlar, ediyorlar. Bir de şimdi aşk meşkla falan uğraşmak. Onun yerine işte böyle çok aklı başında ee, ya bu, bu adam bana uygun, şu kadın bana uygun. Ee, bu insanla çocuk yapılır, bu iyi bir baba olur, bu iyi benli olur diye neredeyse insanlar ee, belli kriterlere göre birbirlerine uygun eşi seçmeye çalışıyorlar. E doğal olarak burada pek aşk denen şeyde çok fazla yok. E, sen e, senin gözdebine şeyde klinikte yani evet. e, günlük hayatta pratikte. Yani aşktaki temel bence günümüzdeki sorunlardan birisi Sen çocukluk e, kısa sürüyor dedin ya. E, şimdi biz böyle diyelim psikodinamik açıdan aslında çocukluk böyle e, devam ediyor. ...böyle iç, içeride devam ediyor ve bu devam ediş maalesef olumlu olarak devam etmiyor. Çünkü mesela yine böyle Engin Geçten'e bugün çok böyle referans vermiş olacağım ama... ...o bölge, o e, olgunlaşmış bireyden bahseder. Yani gerçek aşkı, gerçek sevgiyi olgunlaşmış bireylerin. Yani o çatışmalardan kurtulmuş, çocuksu fantezilerinden e, arınmış şeyi mesela söyler ve biz bu günümüz dünyasında bu postmodern diyebiliriz bu dünyada bir e, sürekli bir ergen olma durumu söz konusu. yani olgunlaşma kendi sorumluluğunu alma ...hayatının sorumluluğunu alma ile ilgili e, ve kendini sınırsız hissetme e, ile ilgili Çünkü buna dair çok fazla tüketim toplumunun... yine önceki programları bahsettiğimiz nedenlerinden dolayı, ...bu da böyle aşkı şey yapıyor... Ee, ...ve bir yandan da... ...o kadar çok seçenek var ki yani... ...Tinder'dır... E, ...Happin bir sürü şeyler... ...uygulamalar var... Evet. ...Facebook vesaire... E, ...karşısında birisini seçtiğinde... ...diğer bütün seçenekleri... ...kaybetme korkusu... ...mesela bugün evlenme ile ilgili en önemli... ...meselelerden bir soru... ...evlenecek doğru kişi... E, ...bunu bulmak... ...yüksek beklentiler içerisinde ve o da şey yapıyor yani bugün günümüzdeki aşk meselesini zorlaştıran kısım e bir e, ergenliğin şeyinin uzamış olması e, tüketim toplumunun böyle ürün şey satmak için yarattığı bu atmosfer ikincisi seçeneklerin sosyal medyanın etkisi ve daha geçen bir terapist arkadaşla konuşurken şöyle bir şeyden bahsetti beyin çok hatta belki bir program ona ayırabiliriz sosyal medya ...ilk zamanlarında biz böyle sosyal medyanın insanları bireyselleştirdiğini varsayıyorduk. Yani bunun bunun için iyi bir şey olduğunu. Ama günümüzde sosyal medya özellikle Instagram vesaire öyle bir noktaya geldi ki... ...bütün gözler e, o kişinin üstünde. Yani ve o kişi e, kendi bireyselliğini e, ortaya koymak yerine... ...orada kaç like alacağına göre bir... Person inşa etmeye başlıyor. Aynen, ne ama kaç layık like kaldı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve bu da... E, ...yani musa bu da ilişki kurmaktaki... E, ...çünkü... ...o e, şeyi teşvik ediyor. Böyle e, false self... E, ...denilen sahte kendilik... ...şeyini böyle teşvik ettiği için... ...insanlar gerçek kendilikleriyle... E, ...ilişki kurmakta zorluk yaşıyorlar. Yani o persona'yı belki. evet o persona'yı kendisi sanıyor ve o persona'ya gö göre ve o persona'ya uygun başka bir persona arayışı içine giriyor. Bu da o çocuklukları olmayan bir ilişki gelişiyor değil mi? Evet. Yani günümüz sen şey dedin diye günümüz şeyinin galiba böyle bir e, sorun var. Yani sorumluluk almak kendi hayatımızın duygularımızın e, sorumluluğunu almak iç içimizde olup tane e, yeterince ilgilenmemek e, çünkü ya işkoliklik ya çalışmayla e, ya hiç böyle yalnız kalamama bunlar hep sorumluluktan kaçış şeyleri ya hiç yalnız kalamama hep birileriyle e, beraber olma sürekli kendimizi bir şeylerle meşgul etme <gülüyor> bir durup bakamama demin, derinleşememe demin bir şey sorun. dedin ya e, böyle insanlar işte belli kriterlere uygun olarak eş aramak evlenecek <gülüyor> ve işte birini bulmak bulmaya çalışmak aslında e, tersten gittikleri için insanlar sıkıntıya düşüyorlar yani e, evlenecek insan şöyle olur e, normali budur normal insanlarla e, bir arada olacaklar ve normal bir hayat sürecekler o işin normali okulunu bitirmek e, vakitlice sonra vakitlice bir iş hayatı sonra yine vakitlice evlen çocuk yap filan e, ama e, bu yüzden de yani her şeyin vakitlice yapılabilmesi için de vakti geldiğinde o belli kriterlere uygun insanlar var. Halbuki insanın e, tesadüfi bir şekilde e, karşısına çıkan e, bir insanla e, belirli bir ilişkiyi geliştirmesi ve o ilişkinin e, sonrasında o ilişkinin e, zenginleşmesi, derinleşmesi e, ve o e, insanın o ilişkinin sonrasında sonucunda e, o ilişkiyi ömür boyu sürdürmek isteğinin gerçekten ortaya çıkması e, ve o ilişkinin bir ürününün e, onları daha da birbirlerine ömür boyu bağlayacak bir şeyin varlığını arzu etmek sonrasında insan evlenmeye ve çocuk ve olmaya karar vermeli gibi geliyor bana. Yani evlenecek bir insan bulup çocuk sahibi olma zamanında geldi deyip ona uygun şeyler aramak değil karşımıza çıkan insan ilişki içinde olduğumuz insanın o duruma uygunsa eğer o kararları almak gerekiyor bu ikisi evet. arasında çok evet. büyük bir fark var. Alper şeyi izledin mi bilmiyorum. Aslında onun İtalyan versiyonu var. Yerli bir film. Cebimdeki Yabancı, yabancı evet. Serra Yılmaz'ın... Ben onun ilk... İtalyan versiyonunu da ikisini evet. de izledim, evet. Geçen hafta izledim yabancı versiyonu. Ama tabii perfect, şaşırtıcı. Sırancı. Bir İtalyan versiyonu varken neden böyle bir... Olur, ama güzel. Yani bu şey de güzeldi, ben keyif Berzan aldım. Ferzan Özbet'in e, cebimdeki evet. e, isteği, yani onu Türk versiyonunu çekmek öyle istemiş hmm. o an. Mesela o, o filmde... Amerikan versiyonu da çekilecek şimdi onun. Hmm. Ama çünkü tam günümüzdeki şeye evet. değil mi? Ee... Ben Amerikan versiyonunun hepsinden daha iyi olacağını düşünüyorum. Hmm. Çünkü İtalyan versiyonu da çok güzel değil. Ben çok beğenmiştim İtalyan versiyonu. İkisinde de ben... E, ya, şey Konu çok güzel. Ben daha iyi işlenebilecek... Yani eksik bırakılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Hmm. Şimdi o filmdeki... Belki izlemeyenler vardır. O filmde böyle yedi yakın arkadaş... E, ...bir akşam yemeğinde buluşuyorlar... Ve birisinin e, şeyini e, önerisiyle herkes o akşam yemeğinde cep telefonunu açık olarak masanın üzerine koyuyor. Ve, Tam bir e, Mesaj geldiğinde mesaj okunacak, e, telefon e, geldiğinde hoparlöre basılıp konuşulacak. Ve e, tabii gecenin sonu bayağı bir felakete dönüşüyor. Hüsranla bitiyor. Tek bir tane adam e, güya şey böyle temiz kalıyor gibi gözüküyor. E, değil mi terapiye giden e, ev sahibi erkek? Ama e, sonra aslında filmin sonunda anlıyoruz ki söylemeyelim bence istersen. Şimdi izley filmi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, ama canım şey. çok istedi. <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyeceğim söz. Tamam. <gülüyor> çok canım istedim. E, yani orada mesela yine orada, yani sosyal medya işte o di şeyi yorumlarsak sen de ikisini de izlemişsin madem o, o filmi şey yapabiliriz. Referans alabiliriz bu program için. Orada böyle farklı bir eşcinsellik, bir homofobik bir evet. e, durum da vardı. Eşinsel... Bir aydınlanma da yaşadılar, değil mi? Yani insanlar homofobik olmaktan çıktılar yani. Çıktılar mı? Ben emin değilim. Ee, eğer e, film öyle olsaydı, devam etseydi, filmin sonu gibi değildi. Evet, ama yani aralarına an, e, bence adım atıldı. Hmm. Adım atıldı. E, yani en azından. Ee, eşinsel gibi e, görülen adamın e, a, adam çok farklı bir e, yere geldi. Yani eşinsel olarak damgalanmanın nasıl bir şey olduğunu 5 evet. e, dakika için bile ya da 15 dakika için bile yaşamış olmak onu e, aydınlattı. Büyük ihtimalle bizim e, şarkı zamanımız e, geliyor olabilir mi? E, Charles Aznavur'dan La seçtik bu akşam. E, onu dinleyelim.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 La bohème, la bohème Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches Retouchant le dessin de la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche et ce n'est qu'au matin Kon satsayydan devant un kafe krem, Epuze il que l'on et qu'on aime la vie, la brème, la brème, Ça voulait dire on La. au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste dans son nouveau décor mon marbre semble triste et les lilas sont morts la brève la brève We were young, we were crazy, we were Açık Dergi Açık Radyo Reklamlar Ve şimdi hava durumu 25-28 Şubat arası hava yurt genelinde klasik müzikli. Çünkü Tekfen filarmoni, Şef Aziz Şohakimov ve İtalyan keman sanatçısı Anna Tifu ile Bursa, Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da. Biletler Biletix'te. Hediye neydi? Hediye emekti. Hediye incelikti. Hediye kalpten kalbe giden bir jestti. Şimdi Boyner Kalpten Kalbe giden hediye servisiyle sevdiklerinizi mutlu etmek çok kolay. Seçili Boyner mağazalarından onu mutlu edecek hediyeyi alın, biz sevdiklerinizin adresine ücretsiz ulaştıralım. Bu kış soğukları fitoreleaf ile geçirin. Bitkisel içerikli, keskin, şekersiz, Relief, bir pastilden öte. Bugün kaç kez hayal kurdun? Peki kaç kez sadece kendin için yapacaklarını düşündün? Biz hayata ve hayallere önem veren bir sigorta şirketiyiz. Enen hayat ve emeklilik olarak işte bu yüzden ilk andan beri önce sen diyoruz. Hadi hayal kur, kendini düşün. Önce sen. Çünkü başka sen yok. En, en, önce sen. En, en, önce sen. Reklamlar bitti. Back out. Underground Electronic Mixler. Cuma geceleri 24'te Açık Radyo'da. Açık Dergi. Merhaba, e, yine birlikteyiz Normalin Sınırları programında. E, Bülent Usta ve ben Alper Asanoğlu. E, Bülent aklıma şey geldi demin, arada bu hem dinlerken hiç alakası ama e, insanın aklına neyin ne zaman geleceğim böyle olmuyor. Şimdi Almanca konuşulan ülkelerde mutlu çiftleri... E, sormuşlar mutluluklarını neyin belirlediğini e, anlamak için böyle 4000 bin küsur çifte. Beş ila 20 yıldır falan birlikteler. E, ve açık uçlu bir şey. Yani işte şunu işaretleyin, bunu işaretleyin değil. Ve insanların en fazla söyledikleri e, şeyleri e, mutlu ilişkide mutlu olmalarını e, sağlayan etkenleri de sıralamışlar. E, bu şeyin içinde, ilişkilerin içinde mutlu olmalarını sağlayan 13 etkinin içinde aşk yok. <Gülüyor> ne dersin? Evet. E, yani mutlu aşk. Çünkü eşittir mutluluk değil. Değil mi? Aşk mutluluk evet. değil. Yani <gülüyor> mutluluğu da var. Mesela şimdi bu tam noktada belki sil baştan e, filmden bahsedebiliriz bu evet. kısımda. Orada e, ayrılamayan bir çift var. Ayrılan bir çift. Fakat o ayrılık acısını yaşamakta Jim ...Cimker'in oynadığı şeyde, rolde... ...ve anılarını sildirmek istiyor... ...ve bir e, doktor buluyor... ...ve beynindeki o anıları... ...ve işin şey tarafı... ...burada kötü anılardan... ...doğal olarak başlıyor... ...kötü anılar böyle silindikçe... ...geriye güzel anılar kalıyor... E, ...ilişkilerde de böyle... ...ayrılık şeyinde... E, ...o kötü anılar... E, ...silinip geriye ve o da şeyi... ...hatta o güzel anılar... ...olduğundan daha güzel... E şimdi bizim yücemi... atajözümüz var ya bununla ilgili. Kör olur, badem gözlü olur. <gülüyor> yani bu onu demiyor mu? O değil evet. mi bu? Ee, ve bu aşkın da şey tarafı yani ya geçin. şimdi hatta böyle bugün bir bölümünü izledim. Bir tane yeni bir dizi başladı Alper. Bebekler diye. Ee, ve dünyada işte bilmem kaç tane bebeğin işte birkaç yıl herhalde sürekli e, videoya çekilmiş kayıt alınmış... ve 36 bilim insanı o kayıtları inceleyerek e, bir program bir belgesel hazırlamışlar İşin içinde nörologlar var işte psikologlar var antropologlar var ve orada anneyle bebek arasındaki e, o gizemli ilişkiyi e, anlamaya çalışıyorlar ve ...hepsinin ortak noktası tam olarak ...mesela 90'lardan sonra özellikle pek çok şeyin. ...nöroloji alanında gelişen şeylerin de hormonların etkisiyle, etkisinin önemi mesela fark ediliyor. Orada şöyle bir şey vardı, bir deney yapıyorlar. Bebeklerin annelerden gülümsemelerini istiyorlar. Ve ona göre beynini şeyine çekiyorlar. Elektrik şeyini ölçüyorlar. Sonra da somurtmalarını istiyorlar. Bebeklerin neredeyse hemen hemen hepsi ağlıyor. Ee, sonrasında annenin tekrar gülümseyerek onun gönlünü alma çabasına bazı bebekler tepki vermiyor bazıları hemen tekrar neşeleniyorlar ve akıllı bazıları o yüzden cevap <gülüyor> vermiyorlar Bu bizi kelek katıyor diye yani o mesela o, o belgeseli izlerken ki gayet güzel bir belgeseldi yani o tür çalışmalara çok ihtiyaç var ee, ve hatta şey diyor bir tane antropolog o belgeseldi mesela süt üzerine diyor ...çalışma o kadar az gidiyor. Mesela kahve üzerine yapılan çalışmalar... ...bilimsel çalışmalar çok daha fazla. E Ken süt üzerine... ...anne sütünün... E, ...şeyi üzerine, niteli üzerine... E biliyoruz ama, şeyleri... ama anne sütünün ne olduğunu. Antropolog ediyordu diyordu belgeselde. Uh -huh. Ben çok süt üzerine çalışma yapmadım... ...bilmiyorum, okumadım. Ama öyle bir şey vardı. Yani Daha fazla bu konu üzerine çalışma yapılmasını... ...yani o belgeselde de hep gördüğümüz... E, ...aslında insan... ...ilişkisel bir varlık... ...daha dünyaya gelir gelmez... E, ...ilk yaptığı şey... ...ilişki kurma çabası... ...çünkü ilişki onu... E, ...çünkü dünyaya, bebek dünyaya geldiğinde... ...o kadar korunmasız, savunmasız bir... ...varlık ki... ...ilişki onu koruyan bir şey... ...ilişki içinde olmak... E, ...aslında o güvenlik... ...ihtiyacını da sağlıyor... ...tabii işin içine hormonlar... ...mesela memelilerdeki bir hormondan... bahsetti ...bahsetmişti belgeselde... Şimdi oralara böyle bakınca e, aşkın aslında e, ne kadar mutluluk verip vermediği bizim e, bebeklikte yaşadığımız yani ki psikodonimik şeyde bunun üzerine daha çok böyle kurulu. Oradaki doyuma bağlı. Ne kadar orada şey sağlayabiliyorsak o meseleleri, o ihtiyaçlarımız ki Engin Geçtan'da kitabında onu, ondan uzun uzun bahsediyor. E, o kadar aşkta mutluluğu yaşama imkanımız o kadar çok artıyor. Evet en azından sağlıklı bir ilişki yaşayabilmek değil mi evet. yani e, mutsuz olmadığımız bir ilişki yaşayabilmek çünkü hep şeyde sorarlar zaten anamlezenin başına işte anne ne kadar süreyle emzirdi seni e, bu emzirme süresi hakikaten çok önemli bir şey çünkü e, emzirmenin kendisinden sütün kendisinden daha ziyade emzirirken aslında anneyle kurulmuş oldunun sıcak ilişki. çünkü ee, yani ben kendi çocuklarımdan hatırlıyorum annelerin memelerini emelerlerken e, gözlerini annelerini gözlerinin içine dikerler ve göz teması içinde olurlar ve orada aslında çok kısa bir süre sonra işte doyduktan sonra orada oynamaya başlarlar. Orada böyle büyük bir haz içinde e, şey içindedirler e, güven duygusu içindedirler ve o güven duygusu e, çok büyük ihtimalle ilerki hayatta işte e, ...ilişkilerle kendimizi rahatlıkla olduğumuz gibi e, kendimizi bırakabilmemizi sağlayan şey olsa gerek. Evet ve mesela şimdi ben tekrar böyle cebimizdeki yabancı filmine bir dönüş yapıp... ...şunun mesela çok e, bana ilginç geliyor. Mesela o filmde de o filmi izli, izlettiren şeyden birisi... ...oradaki e, sırların ifşa olması ve e, çiftlerin birbirleriyle kavga ediyor olması... ...şimdi mesela bazı çiftler... ...mesela bunu başka böyle yayınlarda da görüyoruz... ...böyle bir grup içerisinde... ...hatta bunu ebeveynler de yapıyor... ...çocuklarını mesela... çocuklarının ergen çocuklarını... ...arkadaşlarının yanında eleştirmek... ...neredeyse böyle kötülemeye vararak eleştirmek... ...çok utandırıcı bir şey bu değil mi? Evet ama bunu neden, buna neden ihtiyaç duyduk... ...aslında seviyorlar... ...elbette çocuklarını... ...aynı şekilde çiftler de bazı çiftler... ...yakın bir arkadaş grubu içerisinde... ...kavga etmeyi bir şey... ...alışkanlık haline getirebiliyorlar. Sanki... ...orası böyle güvenli bir alan. Çünkü birbiriyle Beni başkasının yalnız... yanında aşağılıyor diye çok duymuşuzdur. Hı -hı. Başkalarının yanında. Evde bir aradayken... ...hiç öyle değil. Ama başkalarının yanında... ...işte benim de dalı geçiyor söylediğim şeylerle. Hı -hı. Ben de onları beni utandırıyor değil mi? Onu da ben çalışıyorum. Evet. Evet. Hatta kavga da ediyorlar mesela o şeyde de... Evet, bunun evet. olur zaten. E, o filmde de... ...baya böyle... ...arkadaşlarının ortamında ve bir bakıma... ...şimdi o filmi düşününce... ...acaba güvenli bir alan mı oluşturuyor? Ee, güvenli... ...çünkü yalnız kavga etseler... ...belki çok daha sonuçları şey olabilir... ...kendilerini güvende hissettikleri için... Mi ...bu kadar rahat başkalarının yanında... ...ya da... E, ...çocuklarını eleştiren ebeveynler... ...arkadaşlarının yanında... E, ...orada acaba daha güvende mi hissediyorlar? Çünkü baş başa kaldıklarında... ...bunu yapabilecek belki cesareti yeterince... ...ya da... ...çocuklarının o zaman onları... ...daha iyi dinleyeceğini belki şey yapıyorlar. Utandırarak evet, ya da utandırarak şey yaparak. Evet, Çok güzel. <gülüyor> Ama bir yandan da şöyle bir şey de oluyor sanki. Arpa. Bilmiyorum katılır mısın? Ee, diğerleri de mesela toplum olarak da biz başka çiftlerin kavgalarına çok meraklıyız. Dedik Ayrılıklar, mi? şeyler. Sanki e, o ayrılıkları, o kavgaları izleyerek kendi meselelerimizi de kend, e, ötelemiş oluyoruz. Yani, yani o da, o kişi de kendi eşiyle sorunlar, sevgilisiyle sorunlar yaşıyor. Fakat başka birisinin sevgilisiyle yaşadığı sorunlar da çözüm üretirken... ...çünkü böyle yardımcı da oluyorlar. Aslında kendi sorununu... Bir nevi grup terapisine dönüyor gibi biliyorsun. Evet. Korku filmlerinin ne izlendiğiyle ilgili bir mesele de aslında bunu birazcık şey yapıyor... ...anlatıyor gibi geliyor bana. Korku filmlerini izliyor izleyenlerin çoğu aslında o oku, kullanan şeyin kendi başlarına gelmiyor olması, kendilerinin evde güven içinde oluyor olmaları ve televizyonda baş başka bir yerde e, bu işin oluyor olduğunu izleyerek e, kendilerini e, rahatlattıkları yönünde e, evet. yayınlar var. Bir, bir yana da sanki mesela başkaları için mesela iş yerlerinde çok oluyor. İş yerinde bir aşk yaşanıyor ve bütün iş arkadaşları e, bunun delikodusunu yapıyorlar. Böyle bir heyecanla Sanki bir heyecanlı bir film izliyorlarmış gibi kendi aralarında konuşuyorlar. Çünkü orada sanki şöyle bir şey de var. Benim hissettiğim, gözlemlediğim haset. Yani iyi bir, mutlu bir çift gördüklerinde e, öyle düşündüklerini varsaydıkları bir çiftin aralarında kavga ediyor olduklarını görmek. E, bir tarafıyla grubu e, tatmin ediyor, memnun oluyorlar. Yani o grup haseti diye böyle Ken Berke'ye referans vermiş olacağım. Onun böyle tanımladığı bir şey. Grup haseti. Ee, ...ve o durumda... ...çiftler ya dağılıyorlar... ...ayrılıyorlar ya da kenetleniyorlar... ...gruba karşı... Hı hı. ...ve orada o kişilerin ne kadar... ...bireyselliğini... E, kazandıkları ile ilgili bir durum... ...yani gruba tamamen uymak... ...mesela öyle evlilikler var... ...başka bütün yer evliliklere... ...benzemeye çalışan evlilikler... ...diyelim komşusu bir araba aldıysa... ...aynı markadan alan... ...işte komşusu... ...ya, bir üstünden. Evet, ya da bir yere e, pikniğe gidiyorsa... ...o da böyle pikniğe giden... ...ve diğerlerine benzemeye çalışan... ...diğerlerinin içinde erimeye çalışan... ...bu evliliklerin... E, ...mutsuz olma ihtimali yüksek. Çünkü kendisini bu şeyden yani aslında Normal olmak mutsuzluğu getirir mi diyorsun? Evet. Yani bazen... bazı ...bir koruyucu bir yanı var... E, ...normal olmanın. Ben mesela... E, ...bir sonraki programda belki geliriz... ...normalliğin deliliği meselesini konuşurken. E, ama... E, ...öyle bir yanı var ama... <gülüyor> ...gruptan bütünüyle toplumdan bütünüyle ayrı bir evlilik ya da ilişki yaşamak da mümkün değil. Yani öyle bir şey de e, o da başka bir sorun. Yani e, oradaki o sınırı kurabilmek e, bir ilişkideki en önemli meselelerden birisi olsa gerek. Yani hem gruba dahil olmak hem de o grubun içerisinde kendi sınırlarını koruyarak Hı -hı. var olabilmek. Chopin Ağrı'nın kirpilerini bilir misin bilmiyorum. Evet bahsetmiştim bir programda bu. O zaman yakını... bir programda bahsettiysen <gülüyor> Şeyden Eski değil mi? Ee, yan yana evet. soğukta hı -hı, e, hı. üşüyen kirpiler, yan yana geliyorlar çok yakınlaşırlarsa evet. ...canları yanıyor. Canları yanıyor. Ee, o yüzden belirli bir aralıkta mesafede evet. durabilmek. O evet. ilişkin, her ilişkin normali de aslında o ilişkinde yaşayan insanların norm, şeyi e, mesafeyi ve yakınlığı ne kadar kaldırabildikleri ile ilgili bir şey. Evlilik aslında işte e, normalin ne olduğunu tanımlayarak insanları e, normun belirlediği normale e, hapsetmeye çalıştığı için belki de e, ilişkilerin bitmesine çok fazla sebep olan bir e, düzeni, e, bir düzen, bir kurum. E, yani e, yıllarca gayet güzel e, ilişki yaşayan insanlardan Evlendiklerinde tık diye boşananları biliyoruz değil mi? Öyle bir sürü hikaye evet. duymuşuzdur. Yani e, e, mutlular, evleniyorlar ve boşanıyorlar. E, çünkü evlilik aslında e, kendi normalini dayatıyor. Ama normal neden? illaki bütün herkes için uygun olan normal olsun değil mi? Evet. E, evlilik zaten başka bir böyle kocaman bir başlık. Orada böyle bir kurum. E, ben böyle çok e, kurumun... E, ve, oku, ve çağımızın, günümüzün şeylerin ihtiyaçlarını da böyle karşılamakta e, zor, zorlanan bir kurum artık. Yani boşanmaların bu kadar çok artıyor olması, mesela hep e, yaygın yani. şeylerden birisi. %50'ye geçmiş durumda. Yani, Boşanma oranı yani. yani bir iş insanı olsan, batma riski %50 olan bir işe iş, para yatırır mısın yani? Ama herkes yine Gençlere sorulduğunda. Ee, en büyük hayallerinin eninde sonunda evlenmek ve ev bir yuva kurmak işte kadınların mutlaka ve mutlaka bir zetina dikiş makinesi gibi <gülüyor> evet. zetina dikiş makinesi kalmamıştır yaşa artık evet. ama e, beyaz e, gelinlik giymek yine de herkesin şeyi e, hayali ama e, sonuçta 150 boşanmayla sonuçta herkes öbür yüzde elliye gireceğini varsayıyor sana evet bir de mesela ben yine cebimizdeki yabancı filmine yine gönderme yaparak... ...oradaki mesabeyim dikkatimi çeken... ...çiftlerin gerçekte hiç konuşamadığı... ...aslında konuşmak da değil... ...mesela Gadamer diye bir e, dil bilimci, felsefeci... ...onun böyle bir sözü var diyor ki... ...söylemek ve konuşmak diyor... ...aynı şey değildir diyor... ...bir insan konuşabilir ve sonu gelmeksizin konuşabilir... ...ve her durumda hiçbir şey söylemeyebilir... Bence çok büyük başarı Demirel. Süleyman evet. Demirel böyle bir adam. <gülüyor> Başka bir insan sessiz kalır ve hiçbir şekilde konuşmayabilir. Yine de konuşmaksızın çok şey söyleyebilir. Ee, peki söylemek ne demek diye soruyor Gadamer. Söylemek ifşa etmek. Ortaya çıkmasına imkan vermek. Görülmesini ve işitilmesini sağlamak anlamına gelir. Burada da Gadamer'in böyle dayandırdığı şey benim de çok sevdiğim diyalog meselesi. Yani mesela bizim e, ya da o ...filmde ya da başka ilişkilerde... ...ilişki sorunlarına karşılaştığımız şey... diyalogtan çok monolog... ...böyle birbirini monologçu... dinlemiyor olmaları ya da değil mi, insan, değil mi Hani ...o yüzden monologa dönüşüyor zaten... ...sana değil mi? E, birbirini evet monolog içerisinde... ...zaten din, monolog din, dinlememek üzerine... ...kurulu evet. bir şey... E, diyalog için mesela... E, ...öyle diyor ki... ...Gadamer diyor ki... E, ...her iki iddiayı da... ...şimdi diyalog iki tarafta bir şey söylüyor... ...konuşuyor demiyoruz, söylüyor. Ve bu iki da kendi içerisinde aslında dönüşüyor diyalog içerisinde. Ama bu dönüşme diyalektik olarak değil. Çünkü diyalektikte hani sentez, anti, anti-sentez ve e, pardon... ...tez, sentez antitez, antitez ve senteze ulaşılır ve diğer farklılıklar e, gider ya. diyalogta gitmiyor. Yine farklı ama birbirlerini dönüştürebiliyor. Şimdi ilişkilerde de o birbirini dönüştürebilme... E, kendi farklılığını koruyarak dönüştürebilme bu imkanı e, aslında tanımadıklarını e, birbirlerine bunu mesela o e, filmde de oradaki kavga sırasında e, ancak son noktaya gelindiğinde belki bazen birbirlerini duyabildiklerini... ama çoğu da şeydi belirli bir süre bayağı bir uzun süredir birlikte olan çiftler değil mi yani bir tanesi harici e, o yüzden hani e, yılların e, tortuları da var <gülüyor> e, ve hepsinin e, de aslında geçmişinde e, bir şekilde halledilmeden bırakılmış hikayeler vardı yani özellikle bir çiftinkinde e, <gülüyor> yine sto, e, spoiler vermemek için şey etmemek lazım ama söylememek lazım ama değil mi yani böyle <gülüyor> halletme hani halledilmemiş ka, ha, işte diyalog olmadığı için konuşmadıkları için halledilmeden e, kalmış meseleler e, <gülüyor> olduğu için insanlar birbirleriyle bir süre sonra aslında anlaşamamaya birbirlerine uzaklaşmaya filan başlıyorlar evet <gülüyor> Yani bu diyalog nesilisi bütün e, siyasette de şeyde de yani herkes konuşuyor ama bir şey söylemiyor. yani çok güzel bir diyalog vardır mi? ülke. Evet. Bu ülke yön yönetilmez idare edilir diye. E, bence herkes öyle idare etmeye çalışıyor işte zaten. Hayatı da öyle idare etmeye çalışıyorlar galiba. E, Türkiye'nin normali idare etmek bir kurulu. Evet. Yani e, ve Türkiye'nin şeyinde de kültürel yapısında da bu monolog olma. Yani sadece kendi fikri var ve başka birisinin fikrinin, başkalarının fikirlerinin e, önemi yok. Bunun üzerinden bir şey kurulduğu için de e, aslında pek çok sorunu biraz da bu şeyden yaşıyoruz. Böyle ilişki sorunlarında e, böyle filmi böyle düşünürsek e, orada mesela dikkat eder o yazıştıkları mesela hiç böyle bilinen beklemedikleri kişilerle erkek kadın yazıştıklarını onlarla iletişim kurduklarını doğrudan bir ilişki yaşayanlar da var elbette ama yaşamayanlar da vardı. O ilişki ihtiyacını neden duyuyor olabilirler sence filmdeki şey, karakterleri düşünürsek. E, üçüncü bir kişiye e, neden ihtiyaç duyuluyor? Üçüncü bir kişiye e, psikolojik açıklamaları bilmem falan bunlar hep şey der. Ee, i̇şte bir ilişkide e, temel ruhsal ve duygusal gereksinimlerimiz çok iyi doyurulamıyorsa e, bu açlıkla e, başka birlerine, e, başka birileriyle olan ilişkide e, bunları doyurmaya gidebiliyoruz. Ama başka yapılan bir çalışma e, şunu gösteriyor. Çok anonim bir çalışma. Niye diye soruyorlar yalnızca. şöyle psikolojik, sosyolojik araştırmasını falan yapmak değil. Niye başkasıyla birlikte oldun? Alın iki kelime var. E, ...söylenen biliyor musun ne olduğunu? Can sıkıntısı ve merak. <gülüyor> e, <gülüyor> evet. Merak ediyorlar... ...insanlar. <gülüyor> ve canları sıkılıyor o içinde bulundukları ilişkide. O yüzden başka bir yere doğru gidiyorlar. E, bir şey de... ...benim düşünceme göre bazen... ...ilginçtir mesela üçüncü bir kişinin... ...varlığı elbette bir ilişkiyi... E, ...zora sokan, oldukça... ...zora sokan bir şey ama bazen de... ...ilginçtir. E, i̇lişkinin istikrarını sağlayan da bir şey bu kadın ya da erkek e, olsun e, fark etmiyor e, kendi çözülmemiş ödipal çatışmalarını kendi ilişkisinde yaşayan bir kadın örneğin dışarıda başka bir aşığıyla çok e, kendi kocasına karşı çok soğuk davranırken çünkü orada çözemediği bir mesele var o kendi ihtiyacını üçüncü kişiyle bu erkek için de bunu söyleyebiliriz kadın için de söyleyebiliriz ...aslında o evliliği... ...sürdürmesini sağlayan bir şeye dönüşüyor. Enteresan olan şey... bunu yine önceki programda biraz bahsetmiştik. Ee, o evliliğinden ayrıldığında... ...erkek ya da kadın... o bir ilişkisinden de ayrılıyor. Yani o diğer dışarıda yaşadığı... ...ilişki... ...onu artık o kadar keyif vermemeye başlıyor. Bu e, üçlü durum... E, ...bir ilişkideki üçlü... ...bu bana çok... E, ...enteresan geliyor. Yani... Diyelim karısından ayrıldı ya da kocasından Hı -hı. ayrıldı. Artık öbürünün heyecanda kalmıyor karısından evet. ayrıldıktan sonra. Çünkü oradaki o yasak şey durumu e, oradaki asıl cazibenin ve bir tür orada çünkü ödipal bir şey var orada. Bir aktarım kocasıyla ya da karısıyla kurduğu bir aktarım var ve o ihanete ihtiyaç duyuyor. E, o ihanet onu heyecanlandıran zevk veren bir şeye dönüşebiliyor. Evet. E, e, sadık kalmak, e, yani sadık kalmak ve aldatmakla ilgili olarak bu hafta e, enteresan bir şekilde Lidzayt diye, diye bir Alman e, şey var, yani haftalık bir gazete var, çok güzel bir gazetedir. E, orada e, monogami, monogami bir şey midir, illüzyon mudur diye bir e, ana başlık e, çıkarmışlar. E, seri monogamiden bahsediyorlar uzun uzun. E, insanların birbirlerini aldatmalarından değil de normal olanın artık günümüzde normal olanın insanların seri halde monogam bir ilişki yaşıyor olmaları. Yani işte bir ilişki yaşlıyor ama bir süre sonra bitiyor ve o ilişkiyi bitirdikten sonra başka bir ilişkiye başlıyor insanlar. E, o ilişkide de monogamlar ama bir süre sonra o ilişki de bitiyor. Aslında bu e, çok yorucu da bir şey değil mi? Yani ilişkinin biteceğini bilerek hani ee, biz hani ölerek öleceğimizi bilerek hayata başlamak ee, nasıl aslında bir sürü şeyi zorlaştırıyor. o trajik bilgiyi, ee, bilgiye sahip olmak. İlişkinin biteceğini bilerek bir ilişkiye başlamak da aslında o ilişkiyi ee, zorlaştırıyor. Yani, i̇lişkilerdeki trajik bilgisi de o. Trajik bilgi de o aslında. Bitecek olması. Bu ee, insanı ee, şey de yapabilir. E, ilişkiye girmekten uzaklaştırıp e, şu an o an içinde bulunduğu e, mutsuz ama bildiği ve tanıdığı ilişki içinde e, kalmaya da zorlayabilir. E, yeni bir ilişki kurup o ilişki, ilişki daha iyi e, ömür boyu sürmesini sağlamaya çalışacak bir emek sarf ederek daha gayretli bir hale gelmesini de sağlayabilir ama bu da galiba biraz mizaç özelliği yani hani uyum sağlamaya daha pasif olan insanların e, genellikle var olan içinde kalmaya çabalamalar diğerlerin daha inatçı olması filan yani e, bir sürü başka başka etken herhalde belirler ama e, çok e, şey geliyor bana bu e, mesele. O, hmm. yani ölümün hayatın trajik bilgisi olması gibi bitmenin de bitecek olmanın da bitecek olmasının da ilişkilerin trajik bilgisi olması hmm. Sen inanır mısın bütün ilişkilerin bittiğini bir hmm. Bütün ilişkilerin e, yani bütün ilişki kendi içinde bir bitişi de taşıyor tabii. Yani kendi içinde ayrılık. Öyle bir şiirde şey vardı. Ayrılık da aşka dahil. Evet. <gülüyor> şimdi e, bir tane şey vardı. Hep belgesellerden bahsediyorum bu programda ama. E, yine bir Japonya'daki bu e, Siri gibi. Hani telefonlardaki Siri. Onun böyle bir görselliği olan. Adını hatırlamıyorum şimdi. E, sevgili buluyorsun. ...hani bir çocukların oynadığı bir şey vardı... ...böyle bir bebek ya da kediyi... ...doyurup besleme... ...öyle bir interaktif oyunlar var. Ee, onun gibi bir sevgili... ...ve adam... Ee, ...o belgeselde, bu çok yaygınmış Japonya'da... ...aşık, yani... ...cep telefonundaki... ...bir şeye aşık. Ee, hatta annesi o kadar üzülüyor ki... ...yani oğlunun yaşadığı bu aşka... ...ama kabullenmiş... Ee, ...hatta onunla evlenmeyi bile düşünüyordu ordaki karakter... ...çünkü onu üzülecek hiçbir şey yapmıyor... ...onu gezdiriyor... ...gittiği yerde ona gösteriyor... ...hep ona olumlu şeyler Geçiyor, söylüyor... ...geçimden geçememiş gibi geldi bana... <gülüyor> ...yani oradaki... ...yani günümüz insanın... ...böyle bir şeyi var artık... ...yani öyle bir, bir birliktelik... ...istiyor ki onun bütün... ...hep sürekli olumlansın... ...sürekli onu onaylasın... ...sürekli kendisini onun yanında iyi hissetsin... ...onu yüzleştirmesin, onun eksik olduğu şeyleri ortaya koymasın. Böyle bir güvenli şeyin içerisinde kalmak istiyor galiba. Öyle bir şeyde mesele varmış gibi geliyor bana. Şimdi programımız bugün bitiyor ama... ...ben benim aşkın hallerinden bir şeyle, aforizmatik bir cümleyle bitirmek istiyorum. Ben insanların artık ilişkilerde birbirlerinden tek şey istediğini düşünüyorum. Her şey. Ee, iyi bir koca, iyi bir e, eş. E, zeki bir e, insan, komik birisi olmasını, çok iyi e, cinsellik yaşatmasını, çok iyi korumasını, destek olmasını, çok iyi baba ya da anne olmasını, harika yemek yapmasını, fit kalmasını, neşeli olmasını gerektiğinde, gerektiğinde ciddi olabilmesini, empati gösterebilmesini. Yani şimdi... Böyle birisi varsa hep birlikte gidelim Aşkı olalım ona derim ne dersin Evet o işte <gülüyor> e, O Japon delikanlı öyle bir şey bulmuş, bulmuş Böyle bir, e, bir Bir bilgisayar programında <gülüyor> Bütün o şeylerini yaşıyor O aşkını yaşıyor evet. Bakalım gelecek programda ne yapacağız e, Bu hafta içinde karar vereceğiz sevgili Bülent'le e, Bugün için veda ediyoruz e, İyi akşamlar iyi yayınlar İyi akşamlar Hoşçakalın <gülüyor> Normalin sınırları Klinik felsefe sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta